Ramurge in să-n spun n-aioc când se avi Ramurge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 Dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. 93.9 Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın yanı programında. Dün gece duyuyordum. E, yakalayanlar yakalamıştır. Bugün çok değerli bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir e, dostum. Bir konuğum var. Cenk Bosnalı. Hoş geldin Cenk cığım. Hoş bulduk Muammer abicim. Aslında iki konuğumuz var. E, bir de Nariye Bosnalı var. Sana da hoş geldin diyelim Nariye'cim. Sesin çıksın biraz. Hoş bulduk. Hoş e, bulduk. ...bundan sonra konuşma yasağı var onun. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklara alıştık artık. <gülüyor> ee, Cennet'ciğim... ...aşağı yukarı 5 sene olmuş. İlk albüm çıktıktan sonra... E, ...Baykuş Müzik etiketinden... ...doğru hatırlıyorum değil mi? Hı hı, onun alt alt bir etiketi... ...Siren diye çıkmıştık ama... ...Baykuş'un tabii, Baykuş'un yani, firması. Doğru. E, i̇lk albümü tanıtmak için... Bir araya gelmiştik. Açık Radyo'nun eski binasında. Yine hı hı. bir kış ayıydı. Evet, evet. Ee, aynen. Hatta demin konuştuk. Ee, Yalçın Küçük o gün tutuklanmış. E, <gülüyor> evet. Öyle. Güzel bir denk düşmemi değil mi bilmiyorum ama yani öyle bir durum var. Evet, aynen öyleydi. Ee, aradan beş sene geçti. Aslında sanıyorum e, senin e, müzik geçmişin açısından da yani önemli bir Beş sene oldu, bir sürü gelişme oldu. Ee, zaman zaman benim de yer aldığım çok hoş konserler yaptık. Hı hı, doğru. Yani, hani Senin e, popüler müzik alanından, e, geneliksel müzik alanına kayman da... E, ...beş sene sanki e, oldukça verimli oldu diye düşünüyorum genel olarak baktığımda. E, bence de öyle. Yani e, başka bir ufuk açmış olduk işte o ilk albümle beraber... Başka türlü bir şeylere kafa yormaya başladık. E, o beş sene içinde de e, ne diyelim hani ilk albümde eksik kalan bir takım şeyleri e, nasıl yerine koyacağımızı öğrendik. Ondan sonra işte seyirciyle epey senin dediğin gibi o anlamda buluştuk Balkan şarkılarıyla vesaire. Yani o beş sene aslında ben çok da acele etmedim hani hemen ikinci bir albüm çıkartalım diye. Bence hani daha iyi oldu. Biraz sanki sindirdim gibi yani bir takım şeyleri daha bir damıtarak geldik bu ikinci albüme. E, bu işler aceleye bakmıyor bence. Benim birinciyle ikinci arasında sekiz senem vardı valla. E, <gülüyor> bence iyi bir şey o. Yani hani Türkiye'de biliyorsun başka e, kollardaki şarkıcı müzisyen arkadaşlar hani çok sık albüm yapıyorlar her yani senede bir tane yapıyorlar ama mümkünse iki tane e, öyle hani o, o başka bir anlayış da yapılıyor ama bizimki tabii öyle aceleye gelecek bir şey değil geleneksel müzik sonuçta valla e, piyasaya verdiğiniz zaman yani insanların dinleme e, insanları dinleme imkanına kavuşturduğun an o artık kalıcı bir hale geliyor. Yani ben şimdi doğru bir de şey... Ne yapsan geri dönüşü olmuyor. O yüzden yani iyi tasarlamak, iyi planlamak, iyi hani hem kaliteli kayıtlar işte e, ne bileyim albüm sıralamasından tut e, içindeki donanımına kadar yani bir albümü piyasaya verdiğin zaman e, eksikleriyle e, kalıcı hale geçiyor e, geliyor ve geri dönüşü olmuyor bunun. Aynen ama hani geleneksel müziğin bence şöyle bir avantajı var. Bu popüler müziklere karşı şarkılar hiç eskimediği için. Tabii ki. Ee, hani oturup böyle çok acele etmenin alemi yok. Eskimiyor şarkılar çünkü zaten biz e, çok eski söylenmiş şarkıları tekrar tekrar söylüyoruz. O yüzden de güzel yani öyle acele etmenin de çok alemi yok bence. Şimdi e, gayet sıcak, keyifli bir çalışma olmuş. E, e, çok... Yani ...isim koymak... ...yani özellikle geleneksel müzikte... ...zaten yaratıcı olmak... alma gerek duyurmuyor insana... Sevdalinka Inka 2 dedim bu albüme... ...değil mi? E tabi abi hani birinci Sevdal Inkaydı ya... Ee, ...ikinciye de Sevdalinka Vol 2 dedik... Ee, ...çünkü... ...yine işte birincide... ...on tane Sevdalinka vardı... ...ondan sonra Osman söylemiştik... ...ve Makedon Alk Şarkısı olan... O ...Yovano Yovanki'yı söylemiştik... ...geri kalan... ...geri kalan on tanesi Sevda Linka'ydı. Evet. Bu albümde on iki de on iki Sevda Linka var. Başka kenardan köşeden bir şey yok. Hepsi Sevdalinka o yüzden de... ...dediğin gibi yani yeni bir şey icat etmenin alemi yok. Sevda Linka volüm iki dedik ona. Belki Sevda Linka volüm on iki de olur. <gülüyor> ee, yani bilmiyorum inşallah olur ama hani şimdi biraz ara vereceğim o, o, o işe yani. Biraz başka şeyler var kafamda. Onları bitirmek üzereyim. Onu konuşuruz zaten. Hı -hı. Geçen gün e, sanıyorum bu radyoda dinledim. <gülüyor> Bir programcımız anlatıyordu. E, Amerika'da Chicago topluluğu meşhur. E, hiç albüm ismi koymamış. Chicago 1, Chicago 20, Chicago e, 25 filan e, 33'e kadar gelmişler vallahi Ama <gülüyor> onlar tabi biliyorsun çok efsanevi adamlar. Ta Muhteşemler yani ben çok çok beğenerek dinlerim onları. Bak onu hiç düşünmemiştim ha. Yani o iyiymiş ama. Bence de gayet çok hoş. Çok güzel. Chicago 1, 2, 3 çok güzel bence. Muhtemelen o hani asansörlerin vazgeçilmez saksafoncusu Fausto Popetti de öyle yapıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Fausto Popetti 39. <gülüyor> o tabii onu da hatırlıyorum. Onu da dinledim denk geldim ben ona. Ağlatan saksafoncu. Ama asansörlerin değil mi? Tabi. Tabii. <gülüyor> Şimdi e, canım nereden başlayalım? Yani e, istersen... ...Dunan'ın beri yanının e, dinleyicisine... E, ...bu programa yeni kavuşan... ...ne bileyim işte son beş senede... E, ...en son programı dinlemeyip de... ...son beş senede bu programı keşfeden insanlara... <gülüyor> ...Cenk Bosnalı kimdir? Çok böyle... E, ...ne derler ayrıntıya girmeden... Kısacık. Bir, küçük bir özet yapalım. Tamam. Evet. İzmir doğumluyum, İzmir Bayraklı'da doğdum, 68 doğumluyum ee, ve işte bütün öğrenim hayatım <gülüyor> İzmir'de geçti. Ee, 35 tarafında oturuyorduk İzmir'in, ee, Göztepe tarafında, Güzel Yıl tarafında. İşte Atatürk Lisesi mezunuyum, daha sonra Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdim. Ama müzikle işte tanışmam benim. E, o benim meşhur bir hikayem var. Annem ben 4 yaşındayken küçücük 12 baslı bir akordiyon almıştı Yugoslavya'dan. Ondan sonra onunla haşır neşir olmakla başladı. İşte bugünlere kadar geldik de yani e, kendi bitirdiğim bölümle ilgili herhangi bir şey yapmadım. Hani beni tanıyanlar biliyorlar. Müzik dışında e, hemen hemen hiçbir şey yapmadım. Yani aşağı yukarı da Kaç diyelim 89-90 yılından beri bu, bu, bu işlerle meşgulüm. Küçük bir iki ticari işe girmişsin duydum ben. <gülüyor> i̇şte girdim e, ama... Olmadı mı? O, ya abi, mutlu mutlu olmamışsın. Hem mutlu olmadım hem müzisyen insan beceremiyor o işleri. Yani müzisyen insan butik işletemiyor olmuyor yani. İnsan sevdiği keyif aldığı e, işi yapmalı bence. Hani ben seni de kendimi de o anlamda çok şanslı buluyorum. Gerçekten hayat bize e, şey iyi davrandı. Çünkü çok severek yaptığımız işlerle meşgulüz. Aynen. Ben kendimi bir e, CD satıcısı olarak da düşünemiyorum mesela. Yani eninde sonunda ticaret e, çok uzak bize hakikaten. Anlamadığımız işler yani para pul işlerini beceremediğimiz için. Ben denedim ama e, bütün o denediğim bütün denemeler diyelim hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Ondan sonra en son 99 senesinde. Yani yok 99 değil de en son işte 2000 kaç 5'te 6'da küçük bir yer açayım dedim filan. O da olmadı. O, o dönemden beri de işte 7-8 senedir hiç başka bir şeye ellemiyorum. Sadece şarkı söylüyorum. Peki Bosnalı soyadı e, kimliğinde yazan soyadı da herhalde değil, değil mi? Değil. Bosnalı benim şey artistik soy ismim öyle diyelim. Gerçek soy ismim Tur. E, fakat işte sahnede Cenk Tur... ...biraz turizm acentesi gibi tınladığı için... <gülüyor> ya yani onu mesela Cenk Tur diye... ...Cenk Tur ama öyle algılayanlar oldu... ...yani birkaç tane kargocu... E, ...vergi numarası falan sormuştu bana... ...o izahı biraz zor oluyor... E, ...duyulmuyor ama işte... ...anne tarafı Bosna kökenli olduğu için de... E, ...ben de o kültürde... E, ...büyüyüp yetiştiğim için de... ...ne koyalım ne koyalım derken... ...o zaman dedik hadi Cenk Bosnalı diyelim... ...ve öyle de kaldı... ...bu dil meselesine biraz sonra gireceğiz zaten... Tamam. Ee, şimdi programın açılışında da, Odmostar Agra'da dinledik. Evet. Bu artık e, yani yüzlerce ayrı yorumu olan hı hı. yavaşlı hızlılığı işte e, eski yeni 1940'lardan bile elimde var e, yorumu çok meşhur bir e, Sevda Linka. Evet evet çok. Neye <gülüyor> değiliyor? Neden bahsediyordu? Mostar şehrinin ııı e... Garip acısı. Şarkının adı da öyle. Ee, burada Ahmo diye bir karakter var. Ahmet. Ondan sonra bir de Çelebiçlerin kızı var. Çelebiç soy, soy isim Çelebiç. Hı hı. Çelebiçlerin kızı da bu Ahmo'ya aşık olmuş fakat annesi Kıza diyor ki yani bu biraz galiba diyor seni atlatıyor atlatıyor Allah onun cezasını versin gibi hani bir beddua ediyor. Kız da diyor ki anneciğim ne olur beddua etme sonbaharda beni alacağını söyledi diyor. Bu aşk üstüne bir şarkı çok da esprili ben çok seviyorum. Ee, canım annem ne olur diyor işte sevdiğini de koruyor kız yani işte beddua etme çünkü diyor bana söz verdi sonbaharda alacak beni diye. Ama kızı üzen bir arkadaş bu Ahmo. Biraz ağlatmış, anne de sinirlenmiş yani. Şarkının hikayesi bu. Ama almayacağını anlamıyoruz değil mi? Yani kötü bir son yok. Ha? Bence kötü değil, bence tersine iyi bir son var. Kız çünkü diyor, söz verdi, son barda bu iş bitiyor diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Vrana e, Odvor'a çalacağız şimdi. Grana, grana aha, Odvor'a. Grana Bor, e, çam ağacı. Grana da dal demek. Çam ağacının... Dalı, grana, od boğa, pala, kray mı dalı, deniz kenarına, deniz kıyısına düştü. Hey Maritza, müladakıç Maritza, dayın avina Hey Maritza, Maritza bayanın adı, e, genç meyhaneci hadi bize biraz şarap ver falan diyor e, ve böyle bir, bir şey. Erkek işte ona diyor istersen ben sana diyor ayakkabı alırım. Kız da diyor ki istemem diyor almana gerek yok çünkü benim diyor babam var. Deniz kıyısında ticaretle ilgilenen tüccar babam var. O bana alır diyor. Yani kur yapmaya çalışıyorlar meyhaneci kıza. Kız da uzak duruyor. Ben sizin hediyelerinize ihtiyacım yok. Benim zaten babam bana alır gibi böyle bir hikayesi var ama çok güzel bir şarkı. Ben çok seviyorum. Bu da çok sevilen, çok söylenen bir parça. Doğru. Ya, yalnız bildiğim kadarıyla yalnız Bosna'da Ersek'te değil. Karadağ'da da okunuyor. Okunuyor. Çok, çok ünlü, çok meşhur bir şarkı bu. Hatta acaba ...hani küçük bir sahili var ya Karadağ'ın... ...var... Ee, ...oradan gelmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Muammer abi olabilir çünkü... ...yani o zamanki... ...sancağı düşünürsek... ...hani mesela Bosna-Hersek sancağı dediğin sancağı... ...Bosna sancağı dediğin de... ...bugünkü coğrafya değil yani... ...hani bugünkü daha doğrusu coğrafya değil... ...demek yanlış da... ...sınırlar bugünkü sınırlar değil. Kuşkusuz. Çünkü o zaman Bosna sancağında... ...Sırbistan'ın Karadağ ın belli bölümleri de içinde... Yani ee, sah olabilir. sahilde e, oralarda var sonuçta Tabi sahilde var Tabi yani Bosna'nın bugünkü Bosna'nın küçücük bir 23 kilometrelik bir sahil kesimi var Neum diye Ama burada kastedilen herhalde Neum değildir e, Ben sana katılıyorum o eski sınırları düşünürsek Bosna'nın sahil sınırları da vardı o zamanlar e, Büyük ihtimalle öyle, öyle yani ben de öyle düşünüyorum Karada kıyısı olabilir bu İnleyelim Grana Odbora Evet Dostalı konuğum ee, Sevdalinka, Sevdalinka 2 albümünü tanıtıyorum. Tanıtıyoruz birlikte sizlere. Azıcık e, hayatına değindik. Ee, bu dil meselesi nasıl böyle oldu? Yani İzmir'de yaşadığın halde bir şekilde e, hani Gazi Osman Paşa'da yaşasan, işte Pendik'te yaşasan, e, Tuzla'da yaşasan... Ee, anlamak mümkün çünkü orada e, bir şekilde cemaat birbirine yakın yani binlerce insan aynı dili konuşan ana dilleri e, boşnakça olan değil mi yani binlerce insan bir arada yaşıyor mahallede. doğru kimse Türkçe konuşmuyor Tabii tabi on ee, yani İzmir'de de öyle öyle mahalleler kuşkusuz var Hı -hı. ama var sen oralarda yaşamamışsın. Yani çok küçükken biz, e, İzmir'de sen bilirsin, Altındağ diye bir, bir, bir semt var. Tabii. E, i̇lkokul üçe, üçü de orada bitirdim hatta. Altındağ'da oturduk biz ve etrafımızda çok boşnak vardı tabii. Ama Aa. şey, e, İzmir'le İstanbul arasında şöyle bir fark var bence. Hatta dün de konuştuk bunu bir arkadaşlarımızla. Şey, e, İstanbul'daki boşnaklar dile daha hakim ve daha... Ee, çok biliyorlar. Yeni Onu jenerasyonlar. Onu algıladım ben. Evet. İzmir'de unutulmuş yani o biraz asimile olmuş dil hikayesi. Benim ailevi özel bir durumdan dolayı ben e, çok iyi derecede boşnakça öğrendim. Şey e, annem babam işte çok küçükken boşandılar. E, boşanmadan sonra annemin yanında kaldım ben. Anneannemle dedem hiç Türkçe bilmiyorlardı. Dolayısıyla annem çalışırken ben anneanneyle dedeyle büyüdüm. <gülüyor> Ve onlar hiç Türkçe bilmedikleri için ben de nasıl öğrendiğimi bile farkına varmadan... ...işte sen Türkçeyi nasıl öğrendiysem ben de Boşnakçayı aynı şekilde öyle öğrendim. Ee, güncelliğini koruyor olmasının yani benim konuştuğum e, dilin... ...şu sebeple dört yaşından beri de sürekli e, gidip eskiden Yugoslavya diyelim... ...şimdi de Bosna Erseğe gidip geliyorum... Dolayısıyla yani çocukluk arkadaşlarım var orada çok çok eşimiz dostumuz akrabalarımız ve sürekli gidiyoruz işte sen biliyorsun yani biz hala yılda birkaç kez gidiyoruz. Tabii. E dolayısıyla ne, ne diyelim hani e, arkaik değil konuştuğum dil güncel boşnakçayı da çok çok iyi derecede takip edebiliyorum yani. E, Türkiye'dekilerin hani e, o dilde okur yazar olmamadan kaynaklanan bir şeyi demodelikleri veya eski dekalmışlıkları vardır değil mi? E. Tabii onlar hani en en son gelen göçmenler 1960'ta gelmiş. E şimdi 60'tan 2014'e baktığında bir 54 sene var. E dilde biliyorsun yaşayan bir varlık yani sürekli kendini değiştiren yenileyen bir varlık. E, dolayısıyla tabi buradakiler biraz daha e, ne diyelim o zaman kendi geldikleri dönemin boşnakçasını e, konuşuyorlar ama şimdi tabii çok modern kelimeler girdi işin içine İngilizce Fransızca kelimeler çok fazla girdi ee, bazen ben bile bazı kelimelerde takılıyorum yani bir de galiba okumakla da e, beslenen bir şey değil yani e, Türkiye'de hani kendi özel merakıyla e, kitap getirtten mutlaka insanlar vardır ama normal koşullarda hani e, mahallelerde yaşayan insanlar e, kitapla beslenmiyorlar yani bu dil birazcık besinsiz kalıyor diye düşünüyorum. Ben hemfikirim. Yalnız kendimle ilgili de şöyle bir şey itiraf edeyim. Tabii ben günlük sokakta konuşulan, caddelerde konuşulan dile çok hakimim. Evet. Ama şeyi itiraf etmek lazım. Kitap dili çok başka bir dil. Hatta ben geçenlerde birini anlattım. Selimov için Derviş İsmırt. Derviş ve Ölüm diye bir romanı var. Tabii Türkçe'sini Bilesi okudum yılların. Abi de bir roman. İşte ben onun boşnakçasını okumaya kalktım fakat 50-60 sayfa kadar ilerleyebildim. Hmm. Ee, çok ağır geldi o, o, o kitap dilini tanımadığım için. Şimdi e, sen yıllar önce okumuşsun ben daha yeni aldım 13. 14. E, basımı galiba baskısı. E, geçen gün aldım hatta şimdi evde e, bu okuduğum kitabı bitirdikten sonra onu okuyacağım. Ama Türkçe okuyacağım zor geliyor yani Muammer abi biraz kitap dili... De zorlanıyorum ben gazete okuyabiliyorum o, ama kitap işte. biraz yani orada okul okumadım tabi tabi e, çocukken atıyorum çocuk edebiyatıyla desteklenmiş bir e, dil eğitimi yapmadım çok aynen doldur. Aynen Şüphesiz öyle yani e, ama sonuçta e, gayet çok net olarak yani bize gerektiğinde tercüme yapıyorsun e, Hani çok çok e, bilimsel olmayan konularda e... Aynen ha bilimsel olmayan Do doğru tabir o orada bir sıkıntı olmuyor yani şöyle söyleyeyim boşuna Hersek'te e, benim boşnakça konuştuğumu duyan e, insanlar İzmir doğumlu olduğuma inanmıyorlar ha, güzel o yani, o derecede konuş ama dil için bence bir ölçüdür bu yani. evet. aksansız konuşuyorum çünkü hiç aksan yok konuştuğum boşnakçada ne güzel Hı -hı. E, hatta şey diyeceğim yani eskiden mesela Dedik ya kitapta beslenmediği için bu hı hı. Türkiye'de hani anne dilleri Türkçe olmayan insanların e, dil eğitimleri yarım kalıyor. Hı hı. <gülüyor> Belki 20-25 sene önce Türkiye'de hani bir yerde e, boşnakça kitap okusan sen ne okuyorsun kardeşim falan derlerdi yani senirdi mutlaka çünkü biliyorsun o, o dönemde bu, bu işlere bakış biraz farklıydı yani. Bir de özel bir durum olmuş yani genellikle e, Türkiye'de yaşayıp da ana dili e, Türkçe olmayan ailelerde... ...seninkinin aksine e, bu dilin öğretilmesi konusunda çok heveskar davranılmaz. E, e, sebebi var çünkü e, geldiklerinde ana dilleri... E, Türkçe dışında bir dil olduğu için e, insanlara hani ne diyelim tırnak içinde işte gayrimüslim gözüyle yani bakıldığı için. ezilmesin diye düşünüyor e, aileler. Sokakta da tabii çocuklar aksanlı Türkçe konuşurlarsa alay ediliyor bilmem ne vesaire. Aileler hiç öğretmemiş. Öğretmek tepek pek istememiş. Ya yani İzmir'deki en azından durum bu. Evet yani bu e, Türkiye'nin yerlisi olup da başka dil konuşan insanları yani Türkiye'de doğmuş. 100 yıllar önce ya da ne bileyim 50 sene 100 sene önce göçmüş hatta burada doğmuş yani vatanı burası olan insanlar için de geçerli yani yalnız senin için değil tabi tabi yani o yani çok çok garip bir bakış açısı tabi bizim ön senin senin ve benimki hiçbir zaman anlayamayacağımız bir bakış açısı bu ön, ön yargıdır yani ee, işte şimdi inşallah düzelir yani burada bizim gibi Balkan kökenli cemaatler dışındaki cemaatlere de daha e, ne diyelim daha anlayışlı bir gözle bakmak lazım. E, onların da kültürlerine, dillerine vesaire adetlerine, geleneğine, göreneğine hepimizin çok çok e, titiz davranıp çok saygılı olmamız lazım. İnsan hakkıdır bu bence. O kadar. Doğuştan gelen hakkıdır herkesin ana dilini konuşması. Sen, sen nasıl doğuştan... Ya ben nasıl doğuştan zorunlu olarak annemden Türkçe öğrendiysem öteki de Süryanice öğrenmiş. O kadar. Seçmedik ki annemizi babamızı. Aynen. Olay bu kadar basit yani. Galiba bir Mostar Türksüzü daha geliyor değil mi? Liyepi su Mostarski Duçani. Güzeldir Mostar'ın. Çok, çok, çok meşhur. Aha. Ama biz bunu biraz, sen biliyorsun biz bunu biraz farklı yaptık. Türk 98'iyle çaldık. O aradaki Polka bölümü de 98 çaldık. Biraz o oynadık. Çok düzenlenmiş farklı versiyonu var ki Türk'ün. Biz versiyonu. bunu tamamen değiştirdik bu, diyelim evet, yani biraz bu, böylesi, yok peki. böylesi yok mek, böylesi yok. Bunu ben de duymadım. Ee, tahmin ediyorum bu ilk versiyon yani. Bu, evet. Bu, bu anlayışla yapılan. Aynen. Ee, bu hoş bir hikaye, biraz muzır bir hikaye. Muzırlı <gülüyor> <gülüyor> evet var biraz. Konserlerde de <gülüyor> anlatırım bizim <gülüyor> repertuarımızda var var çünkü Balkan yolculuğu olarak da seslendiriyoruz bunu. Evet. Ee, bir mu, e, kuyumcu Muğyo var. Evet bir, bir kuyumcu Muğyo var bir de e, kuyum almak isteyen bir bayan var. Mostar dükkanlarını geziyor kuyumcu Mustafa'nın dükkanını arıyor Muğyo'nun ondan sonra Muğyo'nun dükkanını buluyor. Peki e, sözünü unutma. Tamam. Şimdi e, bu isim kısaltmaları konusunda ben hiç anlayamamıştım. Mustafa nasıl Mu'yu ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu sorun sonra değil? Ya hani Sebebini neden böyle olduğunu söyleyemem ama benim adım dört harfli bir isim. Öyle e, yani Cenk dört harfli bir isim ya. Evet. Bana bile Ceno diyorlar. Yani illa değiştirecekler ismi. Dilim bir şeyi var. Her dilin bir mantığı olduğu gibi. Demek ki Mustafa da Mu'yu Mustafa Mu'yu, Süleyman Su'lu. Su'lu evet. Aynen. İşte bayan dükkana giriyor en sonunda buluyor. Diyor ki ben bir okka altın almak istiyorum diyor. Okuzlata dediği bir okka altın almak istiyorum diyor. Ee, ondan sonra da e, Muğyo da diyor ki valla dün ben teraziyi arkadaşlara verdim tartsınlar diye. Fakat onlar bozmuşlar teraziyi ama önemli değil diyor. Gir depodan istediğin kadar al diyor. Ee, kız depoya girdikten sonra da Muğyo peşinden girip deponun kapısını kilitliyor ve şarkı bitiyor orada. Böyle evet. bir hikayesi var yani. Onlar almış gelevetine. Artık bilemeyiz yani. O boşlukları isteyen istediği gibi doldursun. Dinleyelim. Tamam. Bili su Mostarski dućani, i još su lepsi mladi Bazarjani, i još su lepsi mladi Bazarjani. Ana the best Mustafa I prochetala up the Fata I brought up the city of ona traži muju bazar džana Nađe muju u sedmom dućanu Bolan mujo daj mi oku zlata Aj bolan mujo daj mi oku zlata Mam ne mam sulagi na fato Ajdanas fato ja nemirim zlato Terenciu noseliarani ja ase mestu Ne kwari nego magaza o amo uzmi zlata toliko drago Hay uzmi zlata Koliko ti drago Aj, prevari se Suljagina pata Aj, prevari se Şalosnajoj majka Ucuz fata, umagazu sama, Sanyo yo, sa zaman da librata. Ucuz fata, umagazu sama, Sanyo yo, sa zaman da librata. Ay zanyumu yo, zaman da Evet, gayet hoş bir düzenleme olmuş. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Ee, peki, şöyle yapalım. Bu beş seneyi genel olarak bir e, değerlendirelim istersen. Hem e, bu albümün e, hazırlanış sürecini... ...hem başka kulvarlarda e, Bosna ile ilişkilerin arttığı... E, ...büyükse sen kapıldımla işbirlikleri yaptım falan. Hı hı. Bunlara çok kabaca bir değinelim. Hakikaten zamanımız... Ee, ...şey... ...ne derler... ...istediğimiz ölçüde uzun değil tabii... Yani ...çok şey var konuşacak anlatacak ama... Burada Yok, ...anlatıyoruz yine iyi ya... ...fena ya, değil yani bak... ...aklaştıralım yani olayı... Ee, ...yani ilk albümden sonra... ...biliyorsun ben sana danışmıştım <gülüyor> Muammer abi... ...böyle bir şey var kafamda... Sevda'nın kalbimi yapayım mı demiştim... ...hatırlarsın sana tabii gelmiştim... Ki, ki. ...sen de demiştin ki olur bence yapmalısın falan... Ee, ...öyle işte başladı hikaye... Ee, İlk albümü değişik bir e, anlayışla yapmıştık. Biz biliyorsun biraz yaylılar falan filan e, daha fazlaydı orada. Akordiyon çok daha geri plandaydı falan. E, e tabi ama boşnak müziği biliyorsun ya da yani işte bizim seninle benim anladığım anlamda bir Balkan müziği güçlü akordiyon olmadan olmuyor. Olmaz. E, ondan sonra da e, şans eseri biz e, bu albümü yaptım Dimcho Delev'le e, tanıştık Bulgaristan'da. Ve ben onun akordion çalışına hayran oldum. Dedim ki benim böyle böyle bir ikinci albüm planım var. Bunu birlikte kotarır mıyız? O da memnuniyetle karşıladı. Çok ne, da neden Bulgaristan onu açalım? Ee, Naryabosnali, eşim Bulgaristanlı olurlar. Aynen, eşim Bulgaristan göçmeni ve e, e, eşimin Kırcılık. aynen eşimin kuzeninin kızı e, da Dimcho Delevle bir takım ortak bir, bir şeyler yapmıştı ki ben o vesileyle duydum onun akordion çalışını. Ondan sonra da Dimço ile çalışmaya başladık. Dolayısıyla tabii sadece Dimço demeyelim diğer müzisyen dostlarımız da var orada. Ama hani yöneten işi ben ve Dimço olduk orada. Ondan sonra işte bu şimdi dinleyiciye dinlettiğimiz albüm ortaya çıktı. Fakat bu arada bir takım e, önemli Balkan festivallerinde e, yer aldığımız için Hanka Paldum tanıştık. Onla da enerjimiz çok tuttu. Sonra ortak konser verdik birkaç tane. Saraybosna'da iki tane verdik. İzmir'de bir tane verdik falan. Üç tane ortak konsere çıktık. Bu konserler esnasında da dedik ki bir şey yapalım biz. Sayende ben de elini sıktım. Ha, beraber Çok... dinledik değil mi İzmir'de? Tabii, tabii, Doğru. Tabii. Aynı festivaldeydik. Sen de vardın festivalde işte. Son derece alçakkan olmuş. Son derece sıcakkanlı bir insan. Aynen. Ee, hani Sevdalinkalar'ın kraliçesi diyorlar ya. Ve hakikaten hak eden bir insan. Fakat bu e, Sevdalinkalar'ın yer almadığı yeni hani Balkanlarda pop folk denilen türde bir albüm yapıyordu. Ee, biz de dedik ki bir tane düet yapalım. Sıfır yeni bir şarkı bu pop şarkı yani açıkçası hı hı. öyle bir şarkı yaptı kankayla sonra işte Kültür Bakanlığı dedi ki ya biz buna bir klip çektirelim ee, biz destek olalım bu işe Türk Hava Yolları ile beraber bu sefer işte Çeşme'de Alaçatı'da o, o şarkının klibini çektik klip çok tuttu yarısı Türkçe yarısı işte Boşnakça şarkı şarkı çok tuttu Bosna'da. Ee, en çok çalınanlar listesinde Aylarca ilk onda kaldı falan Hanka albümüne soktu bu arada Dolayısıyla onunla da Albüm yeni yayınlandı Albüm bir, bir, bir, bir buçuk ay oluyor işte evet. Yeni yayınlandı evet Orada da yer aldı bu şarkı Ondan sonra e, şimdi bir, e, bir şey daha var kafamızda Ben kendi kısmımı okudum e, Hanka'ya kaldı sıra Sen şarkıyı biliyorsun Oysa Fethesayo Saraylıyor Sevdal İnka e ben kendi bölümümü okudum. Bay bayan söylüyor, biliyorsun şarkı. Düğü. Evet. Ee, şimdi Hanka söyleyecek kendi kasımda. Naadamula söylediler. Safetli so içlen adamamula. Evet. Ondan sonra o şarkıyı yapıyoruz. Ee, senle daha sık beraber olduk. Tabii konserler sayesinde birlikte müzik yaptık. Ee, dolayısıyla hani bu ilk albümü yapmak böyle kapılar açtı. Şimdi umuyoruz ki bu ikinci albümle beraber çok daha farklı. Çok daha güzel e, şeyler yaşarız. Senle de umarım daha daha iyi şeyler, daha güzel şeyler yaparız. Tabii ki. Sürekli o, birbirimizle dayanışma halindeyiz. Aynen. E, bakalım şimdi ne olacak işte yani. Bu yeni daha albüm. Bakalım ne olacak. Moy Behare. Bu da çok eski. 1900'lü yılların başlarında yapılmış e, kayıtları bile var. Onu biliyorum. Hı hı. E, Bosna'da yapılmış fonografik kayıtları var. 1906 veya 7. Doğru anımsıyorsam. Doğrudur. Ee, çok insan söylemiş. Ben neden ee, ilk kez duydum. Arkasından birçok insanın yorumunu dinledim doğrusu. Hı hı. Ee, yumuşacık, güzel bir parça. Çok güzel bir şarkı. Moi behare bere. Baharım benim seni kimler topluyor acaba? Hani bahar çiçeğim benim demek istiyor. Mecaz seni var. kimler? Mecaz tabii. Seni kimler topluyor? Şarkının evet. adı bu. Dinliyoruz. Evet, Cenk Bostan ile birlikteyiz galiba yarım kalan bir konu var değil mi bu 5 yılla ilgili onu bir tamamlayıp ondan sonra albümün dinleyiciyle ulaşmasıyla ilgili konuşalım biraz hı hı. E, şeyi unuttuk evet ben unuttum daha doğrusu işte Rumeli TV'de de e, Sevda Linka diye bir, bir program yaptım belli bir, bir kısa bir süre diyelim ki sen de Balkan yolculuğuyla beraber siz de konuk olmuştunuz. Çok da güzel bir program e, yapmıştık orada. En evet, ettiğimiz arada. programlardan biriydi. Teşekkür Hı, ederim efendim. abi. Benim de e, açıkçası en keyif aldığım programdı. E, Size işte, açtık. Açtık ama güzel oldu. İşte işte bizim Balkan kökenli e, müzisyen genel olarak müzisyen dostları konuk aldığımız e, bir programında işte e, Ayşe e, Ayşe yazarları Kul... da aldın abi. E i̇şte Ayşe Kulin'i falan e, konuk almıştık. Ondan sonra güzel, güzel bir program yaptık. Ee, bakalım belki e, bir daha başka bir şeyler olursa yine yaparız öyle bir şeyler. Bu programa internet ortamında ulaşılamıyor değil mi? İnternet ortamından yok bulamazlar. Arşim Sadece olarak... şeyde seninle beraber yaptığımız o şarkıların e, şeylerini videolarını e, YouTube'da bulabilirler. Ee, ne yazacaklar? Şey yazacaklar yapıstı e yazdıklarına ya yani fotoğraflarda görecekler zaten. E, birkaç şarkı paylaştım or orada. Ne çalmıştık? Eee şey. şu Şuavliev var. Aynen. E, karanfil, e, karanfil falan filan var. Onlar var. Ondan sonra da e, iyiydi, keyifliydi. E, umarım bir daha bir yerlerde öyle bir şey yapabilirim yani. E, ben zevk almıştım. İşte sizin gibi dostlar olunca da daha da keyifli oluyor tabii. ...güzel oluyor, sıcak oluyor... ...ben seviyorum yani öyle kameraları seviyorum... ...radyoda mesela olmayı seviyorum... ...ben rahatlıyorum, hoşuma gidiyor bu işler... ...belki ondan bir kat daha... ...zevk alıyorum yani o işlerden... Peki... ...şimdi Sevda Linka 2'yi... E, ...nasıl... ...olacaklar insanlar, nasıl dinleyecekler... ...ilk kez sen... E, ...bizi açtın ve... E, ...dijital... E... Estağfurullah abi... ...açmak... <gülüyor> Yok estafla aşmak değil. Yani şu anlamda hani teknoloji bakımından sonra. <gülüyor> yani şöyle e, dedik ki bir de böyle bir yol izleyelim. Yani fiziki olarak basmadan, müzik marketlerin raflarına sokmadan. E, çünkü çok daha kolay ulaşılabilir bir yöntem bu. Yani birçok müziğe geçti buna zaten. Aynen Avrupa'da çok uygulanan sistem. Biz de dedik ki Sevda Linka 2'yi e, dijital yapalım, dijital basalım. Dinlemek isteyenler, edinmek isteyenler işte buradan herhalde isimleri vermekte bir sakınca yok. iTunes, Deezer ve türselmüzik.com'a giriyorlar. Oradan Cenk Bosnalı diye yazıyorlar arama çubuğuna ve zaten benimle ilgili bütün şeyler, materyaller önlerine geliyor. Oradan isterlerse tek tek satın alabiliyorlar şarkıları. İsterlerse de komple albümü daha ucuz bir fiyata bilgisayarlarına resmi yolla indirip dinleyebiliyorlar. CD'ye basabiliyorlar vesaire işte hani e, dinleyiciler biliyor o, o sistemi. Oradan e, audio olarak mini indiriyorlar yoksa e, mp3 olarak mı indiriyorlar? mp3 değil yok. O, o, daha daha kaliteli iyi bir kaliteli bir, format. bir formatta tabi tabi kaliteli bir formatta hani e, biz cam gibi diyoruz ya cam gibi çok kaliteli bir formatta indiriyorlar. Resmi yollarla indiriyorlar. Sadece ellerinde bizim karton etimiz olmuyor. Ama albüm kapağı vesaire hepsini ekranda görüyorlar zaten. Böyle bizim bir yol izleyip. de var. Var. Şarkıların isimleri var. Tabii tabii. Hepsi listeler vesaire. Hangi plak şirketinden çıktığına kadar her şey yazıyor zaten. Sadece fiziki olarak gidip herhangi bir markette. Bu müzik sitelerinde. Bu üçünde var. Eski albüm de var mı orada? Var eski albümde var Yani onu da e, isteyen satın alabiliyor oradan İsteyen eski albümü de oradan edinir Yeni albümü de edinir Hatta ve hatta Hanka ile yaptığımız iş bile var orada yani Senin Şu, adını yazmalar Benim iyi, adım Evet. ben ne yaptıysam e, Hepsini orada görebiliyorlar Dijital platformda Evet. Son şarkımızı sunmaya geldi sıra Onun seçimini sana bıraktım ne dinliyoruz? E hızlı bir şeyle bitirelim istedim ben evet, neşeli evet. bir şeyle. Vino piu nane agesaralye sarayevolu agalar şarap içiyor diye bir e, güzel bir sen biliyorsun çok neşeli bir şarkı var. Başka Onu... duymasın. <gülüyor> Ama ne yapalım yani sarayevolu agalar şarap içiyor yani yapacak bir şey yok. Bence de yapacak ee, bir şey yok. Şey çok neşeli bir şarkı ben öyle veda edelim istedim. Evet sevgili dostlar Tuna'nın beri yanında bugün Cenk Mostalı misafirimdi. Ee, bir takım projelerden bahsettin demin. Onu istersen açalım. Şimdi zaman daraldı çünkü. Tamam hemen hızlı söyleyeyim. Ee, bu hafta sonu büyük ihtimalle işte gidiyorum Bulgaristan'a. Orada bitirmiş olduğumuz bir tane yani bitirmiş olduğumuz değil altyapılarını bitirdiğimiz bir albüm var. Ee, Rumeli türkülerinden. Oluşan böyle Türkçe bir şey yapıyoruz. Ee, okumaya gideceğim bu hafta sonu. Ee, onu bitirip işte mixini masteringini yapıp e, geri geleceğim. E, öyle bir planımız, bir projemiz var. E, şöyle bir şeyim vardı benim. iki tane Sevda Link'a albümü yapacağım. Ondan sonra biraz dinlenirim diyordum. Ben e, kendimce üstüme düşen görevi yaptım. E, dediğim gibi hani ileride de olur da bakarsın. Tekrar yaparız yine Sevda kalbimleri albümleri vazgeçmeyiz o işlerden ama biraz değişik bir şeyler denemek istiyorum yani. Yakın zamanda yapacağım işte bu albümün okumalarını bitirip geleceğim geri. Türkçe albüm o zaman sırada, evet, o, sırada Türk, o bekliyor. Evet Türkçe albüm soundlar biraz değişik. E, Muammer abi güzel oluyor. Başka milletten insanlarla yaptığında daha bir lezzetli oluyor. Onların kendi duyguları var. Kendi anlayışları var. Benim kendi duygularım, anlayışlarım giriyor filan. Bence daha güzel bir şey çıkıyor. Yani bu da şu da Keyifli. E, müziğin sonuçta e, milleti olmuyor. Pasaportu da olmuyor. Aynen. Aa, güzel müziği herkes benimsiyor ve kendinden bir şeyler katıp... E, zaten bizim yapmaya çalıştığımız bu. O etki, Aynen. Etkileşimi de e, göstermiş oluyorsun. Dimcio'ya e, selam götür. Benden. Aleyküm selam. O, o da seni... Çok beğeniyor. Ben sana söylemiştim ama Tabii. burada da fırsat oldu. Seni çok beğeniyor ve senin müzisyenliğine çok saygı duyuyor. Ee, bilseydi yanında olacağımı o da selam söylerdi ama Emin. senin selamını Dimço'ya götüreceğim. Peki son bir küçük soru. Hı -hı. Ee, birinci ve ikinci albüm e, boşnaklar arasındaki e, şey nedir? Yani karşılığı nasıl karşılandı? Ee, yani şimdi. Uzun bir konu ama. Yani şimdi tam olarak hani birinci albümü nasıl algıladıkları hakkında açıkçası çok net bir şey söyleyemem ama benim tahminim e, ikinci albümün e, çok daha fazla beğenileceği. Ben Çünkü boşnak boşnak akordiyon duymak istiyor ya. Tabii. Biz bu bu albümde akordiyonu çok bol duyurduk. Ben de öyle düşünüyorum. Cenk'cim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim Katıldan davet için. ettiğin için. Çok mersi. Ee, program sonrasında yine Telefonun başında olacağım 15 dakika. Ee, ben her programda böyle yapıyorum. Hı hı, Program yani. çıkışında 0212-343-4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Ee, 0212-343-4040 ya da Facebook'tan ya da sayfamdan aynı zamanda hem bu programı hem bundan önceki programları e, tunanınberiyeni.blogspot.com'dan dinlemeniz, indirmeniz her zaman mümkün kaçırdık diye düşünmeyin. Önümüzdeki hafta kim bilir nerelerde dolaşacağız Tuna'nın beri yanında. Görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkür ediyorum Cenk. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Altyazı Samai swara marjei na sam punai ko kansa <hazık> Sunan'ın beryani. Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencioğlu. <gülüyor>